Tevhidi bir cemaat ne değildir. Kerem Çağlar. Dinlerini parçalayan ve bölük pörçük olanlardan olmayın. Bunlardan her fırka kendilerinde olanlarla böbürlenirler. Rum suresi 32. ayet. Cemaat kendileri için varlık sebebi ve mücadelenin yegane amacı olduğunu iddia ettikleri tevhid akidesini her zeminde, olur olmaz gerekçelerle sürekli olarak gizleyen ya da perdeleyen takıyıcılar camiası değildir. Cemaat, itikat ve hakimiyet mefhumu arasında ayrım yaparak, yönetim kademelerinde her kim olursa olsun gayri İslami demokratik laik rejimin meşruiyetine cevaz verme cürmü işleyen Malumat-Füruş Ukala Konseyi değildir. Cemaat, şirk düzenini korumak ve kollamakla görevli olan ve uluslararası haçlı ordularına, cihat bölgelerinde az sayıdaki mücahitlere yönelik ahlaksız savaşında, lojistik, nakliyat ve istihbarat desteği sağlayan bir ordunun saflarında bulunmaz, o orduya velev ki bir patates soymak için asker vermez. Cemaat, Tavguti düzenin şirk partilerinin mebzul miktar oy deposu, arka bahçesi, daki kekliği ya da munis ve itaatkar kitlesi değildir. Cemaat, kendilerine uzatılan her halatı, Hablullah, Allah'ın Sübhanehu ve Teala ipi zanneden, onu da tel tel ayırıp işine, hoşuna ve kolayına gelene tutunarak, böylece ümmet olduklarını vehmeden hizipler, gruplar değildir. Cemaat, davanın açık, net, anlaşılır ve doğru istikametinde yol almayıp, ayakları kaydıran kaygan zeminlere yönelen, daimi maslahatçılar camiası değildir. Cemaat, duyguları tevhid akidesine galebe çalarak, İslam ve küfür konusunda hüküm vermede, insanların örf ve geleneklerini esas alan, hakka batılı karıştırma mekanizması değildir. Cemaat, zalim tağut ile adaletli tağut arasında şirkleri ve tuğyanları itibariyle asla ayrım yapmaz, birini diğerine tercih etmez. Cemaat, tevhid akidesini ve nebevi menheci hafifseyip, tüm enerjisiyle maddi üretime, mimariye, edebiyata, kültürel etkinliklere, resim, tiyatro ve sinemaya yönelenler topluluğu değildir. Cemaat, küfür sistemi içerisinde yer edinip, görev alarak aynı zamanda tevhid daveti yapılabileceğini iddia eden bir aymazlar cemiyeti değildir. Cemaat, davet için modern vasıtalar kullanacağım diye, inanç ve prensiplerinden taviz verenler, verilen tavizler sonrası tekrar ve daha büyük tavizler vermek zorunda kalan dirayetsiz ve ehliyetsizler topluluğu değildir. Cemaat, muhaliflerinin iyi niyetli olmayan eleştirilerinin hedefi olsa da davet çalışmalarını bırakmak veya yavaşlatmak suretiyle, bunlara cevap yetiştirme gayretinde bulunan bir topluluk değildir. Cemaat, halka ulaşayım derken, haktan uzaklaşmak, tamiri ve telafisi belki de mümkün olamayacak ölümcül bir tahribatın vebalini üzerine alan muslih etiketli yıkım elemanları kümesi değildir. Cemaat, tartışması sürekli uzlaşmaz olup, Allah Sübhanehu ve Teâlâ tarafından kendisine buğz edilen kişilerin bulunduğu bir insan grubu değildir. Cemaat, okumayan, dinlemeyen, öğrenmeyen, ihlasla amel etmeyen, ameline süreklilik göstermeyen, ilmi sermayesini paylaşmayan, işlemeyen, ışıldamayan, okumayan, hayat menbaı olmayan fertleriyle durdu durgunluktan yosunlaşmış, bozulmuş ve kokuşmuş derin çukurdaki su birikintisi gibi değildir. Cemaat, davası ve kardeşlerinden çok nefsini ve menfaatlerini düşünen, kardeşlerinin iyiliği için hiçbir fedakarlıkta bulunmayan, dertsiz, gamsız, sorumsuz, sergerde, başı buyruk kimselerin toplandığı kahvehane milleti değildir. Cemaat, halkın nezdinde kabul görmek için, Allah Sübhanehu ve Teala katında makbul olmayan yol ve yöntemlerle muvaffak olma hayalleri kuran bulanık zihinler bölüğü değildir. Cemaat, sözün ehil olmayanın ağzında olduğu, gücün adil ve müttaki olmayanların elinde bulunduğu ve malın, infak etmeyenlerin yetkisinde olduğundan işlerin de değerini yitirdiği bir topluluk değildir. Cemaat, kimsenin bir diğerini dinlemediği, her kafadan bir sesin çıktığı, fikir birliği olmadığı için amel, eylem birliğinde olmadığı kuru bir kalabalık değildir. Cemaat, hayatın varoluşunun nedeni olan tevhid akidesine gönüllerini ve gözlerini kapattıktan sonra, sokaktaki su birikintilerinden paçalara sıçrayan kirli suyun ve öldürdükleri sivrisineklerin kanının, elbiseleri üzerinde bıraktığı kan izlerinin fıkhını tahsil eden talebeler topluluğu değildir. Cemaat, tevhidi tevhin ettiği, gevşetip zayıflattığı için pusulalarını şaşıranlar, yüreklerinin altından kalkamayanlar, birkaç gün ilerisini dahi endişeyle gözleyenler, mazilerine daima hasret penceresinden bakanlar, duygularındaki karmaşayı bir türlü çözemeyenler, gönüllerindeki bedbahtlıktan kurtulamayanlar ve akıl tutulması yaşayanlar yekûnu değildir. Cemaat, tevhid davetçisinin beşeri olmasından kaynaklanan en küçük zellesine, hatasına davul çaldığı halde, şirk önderlerini hoşgörü, kardeşlik ve muhabbet ile kucaklamakla kalmayıp, onları tevhid ağacının bir dalı olarak görerek cennetlik ilan edenler güruhu değildir. Cemaat, hak, eşitlik, özgürlük adına kadınları evlerinden çıkaran, ailelerinden uzaklaştıran ve çocuklarından kopararak sosyal ve ahlaki yozlaşmaya zemin hazırlayıp sebep olan çağdaş din tüccarlarının sermayesi değildir. Cemaat, dinin özünde hiçbir şey olmayan bid'atları yaşatıp yaygınlaştırmakla kalmayıp yeni ve modern bid'atlar icat edenler güruhu değildir. Cemaat, kalplerinin rikkati, yumuşaması için şiir terennüm edip şarkılar söylerken, sazlar ve çengiler eşliğinde kendilerinden geçen musiki şinas cemiyeti değildir. Cemaat, şirk ve küfür ideolojilerinin bazı İslami terimlerle etiketlendirildiği için belirsizlik, Kapalılık, cehalet ve karışıklık mazeretlerine sığınanların örümcek ağları değildir. Cemaat, yöneticilerin ve sıradan insanların teveccühüne masar olduğunda, sıcağa maruz kalıp genleşerek hacmi büyüyen, boyutları ve değerleri değişen metaller ve cisimler yığını değildir. Cemaat, suretleri ve dış görünümleriyle yüce şahsiyetler olarak görülen fakat hakikatte sapkın tevhilleriyle tevhidi bozmalarından ötürü yol kesici eşkıyalardan dahi daha tehlikeli olan bilgin sıfatlı kimselerin yol gösterici olduğu camia değildir. Cemaat, konuşmalarıyla kalabalıkları galeyana getirip yazdıklarıyla edebiyatın kabuğunu soyduğu halde adalet sahibi olarak gördüğü tağuta velayet veren saptırıcı önderlerin fevç fevç şirke doğru sürüklendiği iradesiz ve dirayetsiz, Müteassıplar topluluğu değildir. Bu yazı Tevhid dergisinin 5. sayısında yayınlanmıştır.